الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا على احترية لولا هداه الله وما توفيق مع تصامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صل الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع بناء محمد الله مصلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم Huşrancukun bil hayyul kayyum la la teala ve teccze hazretleri. Bu metin cümlemize affeylesin. Amin. Burada okunan hadis-i şerifler hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden haberdar eylesin, ruhaniyetini meclisimizde hazır ve şahit eylesin cümlemize, şefaatlerini himmetlerini nasip eylesin. Amin. Amin. Evet, biz ne konuşalım? Muhammed Mustafa konuşsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne biliyoruz? Hepsini o biliyor. allah Teala ona bildiriyor. O da bize kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor, sünnet öğretiyor. Başımıza gelenleri, gelecekleri Geçmişleri, gelecekleri, haber veriyor. Büyük mucizeler sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametten evvel olacaklar, haber verdiklerinin hepsi tek tek mucize. Kendi zamanında bunlar yok idi. Aylardır konuştuğumuz şeyler şimdi içinde yaşıyoruz. Allah beterinden muhafaza et ne belalara düştük ne fitnelere düştük. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunlara. Kimse bilemez. Ve bildiremez. Ancak Allah bilir. Cennet ve bildirir. Onun için Muhammed Mustafa asla bildirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve allemekü mâlemtekün te'alem Bilmediği şeyleri sana bildirdi ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem Bilmediklerini bildirmedi. Şimdi 1400 sene sonra gelen bir ümmetlerinin başına neler geldi onlar o zamandan bildi bildirdi ya aynen yaşıyoruz şimdi sırada gelen hadis-i şerifleri edeyim biraz rahatsızım Üzen Zafi tansiyonum 17'ye çıktı küçüğü de 10'a çıktı şimdi ben hiç alışmamışım böyle şeye tabii benim başıma az geldi o için Limon içtim çıktım bakalım ne kadar idare edersem öyle giriyorum. Kafam dönüyor, gözüm görmüyorum. Bazı kere böyle oluyor. Ayarımız yok. Allah Teala sizin hürmetinize acil şifalar versin. Amin. Amin. Makrib İbni Yesar anh ediyor. Hadis-i Şerifi Ebu Nuaym rivat ediyor. Ebu bu naim diye bir şey duydunuz mu? He? Ha duymadınız işte. Şeyin duymadığınız neler var? Ebu bu naim hadis hafızlarındandır. Khil'etül Evliya sahibidir. Ondan sonra daha birçok eserler sahibidir. Khil'etül Evliya da müteber hadis kitaplarından. Adı Khil'etül Evliya. Nasıl Bukhari hadis kitabıdır? Müslim hadis kitabıdır? Siz bazı onları duydunuz. Bunları duymadınız diye bunlar yok mu? Bunlar da var. Onun için sakın hadis zayıftır. Hangi kitaptadır? Bu işleri sakın karıştırmayın. Sakın bu hadis zayıfmış, bu hadis sahihmiş hiç sizi alakadar etmez. Siz niye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız. Siz elekleyici değilsiniz. Elemeye ilminiz yetmez sizin. İmam Gazali Hüccetül İslam İhya Ümiddin'de bu hadisleri aldı misal. Sen şimdi dersin ki İhya Ümiddin'de çok zayıf hadisler var. Sensin zayıf. İmam Gazali İslam'ın hücceti oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla diğer peygamberlere iftihar etti. Mana aleminde. Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam'a dedi. Var mı sizin ümmetinizde böyle alim dedi. Koca İmam-ı onun da, da daha gerisi bu Talib-i Mekki Kutur sahibi, Hakim-i Cirmizi Nevad-i sahibi bunlar ne adamlar. E bunların isimlerini çoğundurmamışsınız bu zatlar, hadis-i şerif ediyorlar. Adam kalkıyor diyor, bu hadis zayıf, bu hadis uydurma, haşa. Böyle şey olur mu ya? Çarşamba günü kan aldırmayın buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. La tehteciu yevmele rabia. Onda bir saat var, kan durmaz. Hadis zayıftır diye, hadis alimlerinden birisi kalktı, çarşamba günü kan aldırdı. Bu sefer kan durmuyor, kan durmuyor, kan durmuyor. Çattı o saatte ölecek. Neyse işte, ecel gelmemiş. Dua, şifa. O gece Resulullah'a gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhul bir geçiyor bu. Sordu ki, niye kan aldırdın çarşamba günü? Benim yasaklamam sana ulaşmadı mı? Ya Resulullah, hadis alimi ya, ben dedi bu hadisin kaynağını biraz zayıf bulduğum için amel etmedim. Elem yekvike entesmaa. Benden sana gelen bir rivayet duyman yetmez miydi? İhtiyatlı davranman gerekmez miydi? Tevbe ettim ya Rasulallah. Bir daha yapmayacağım. Senden ne duyduysam inanacağım ya Rasulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu karikatür krizlerine kızıyorsunuz. Bu ilahiyatçıların hadisleri inkar etmesi karikatürden aşağı mıdır? Vallahi beterdir. Billahi daha zararlıdır. Çünkü Danimarka'nın, Norveç'in gavuru bir karikatür yapmış. Allah bellalarını versin. Ama Müslümana bu dokunmuyor. Müslüman imanını artırıyor elhamdülillah. Bak bu kadar İslam alemi peygamberini tanımış oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Döndü peygamberine sarılmış oldu. Değil mi bunda? Şer görünen de ne çıktı? Hayır çıktı. Açık Başı açık kadınlar. Onlar da kardeşlerimiz. Başı açık diye gavur mu oldu? Yok. Yok. Başı açık ne kadınlar var namaz kılıyor. Öğlede kapalılar var namaz kılmıyor. Yani bunların dengelemek lazım. Başı açık kadınlar pankart açmış, açmışlar. Ne diyor? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetsiz değilsin. İşte bunlar güzel şeyler. Onun için bu şer görünenler de hep hayır yatıyor. Altında aslan yatıyor. Şimdi sen karikatürü marikatürü bırak da bu ilahiyatçı profların, doçların İslam'a toslamalarına bak. Bunlar bela. O hadis zayıf, bu hadis mevzu, bu hadis şöyle, bu hadis garip, bu hadis <gülüyor> Hadislere inanmamaya başladılar. Şimdi millete de inanmamaya başladılar. Şimdi orada arkadaş bir şey Arabi'den mesele rivayet etmiş bir radyoda. Birisi arıyor. Bunun kaynağı ne? Taş delen kafanı delecek ne anlarsın sen kaynaktan dedim sana Ebu Naim bakarsın suratıma böyle o da ne herif kaynak soruyor Bukhari diyorsun o da ne diyor pirenin anası <gülüyor> Cahilliği bırakın İsmet Karibullah Hazretleri Risale-i bir şey hadis diyor Efendi Hazretleri dedi o hadis diyorsa hadis de sende yaz dedi İbni Kemal Paşa kim bu? şeyh İslam. Kimi şeyh İslam'ı? Yavuz Sultan. Selim Hazretleri'nin kabrinin üstünde nesi var? Onun, İbni Kemal'in atının sıçrattığı çamuru mezarına koydurttu mübarek. Allame-i Cihan. İzâ tehayyertum fil umhur <gülüyor> festehaynumün eyl-kubur. Şaşkınlığa düşerseniz hayrete düşerseniz, şaşıp kalırsanız ne yapacağınızı şaşırıp bunalıma girerseniz kabir ehlinden, Allah dostlarından yardım isteyin diyor. Buna hadis diyor. Kim bunu rivayet etti? Keşfül hafa diye hadis kaynağı var. Mavhaclunili. Bütün hadislere tahriş verir. Açıyorsunuz, ne diyor? Uydurma demiyor. da demiyor Batıldan Uyana diyor. Rabaili dün Kemal fil 40 İbn-i Kemal paşa diyor 40 hadiste bunu rivat etti. İbn-i Kemal'in var, risaleleri var. Bende var o risalelerinden birinde 40 hadis almış. 40 hadisten biri bu. Herim kalkmış kafasız. Ey abi diyor ya Ancak Allah'tan yardım isteyeceğiz diyor. Kabir elinden yardım istemek de ne oluyor? Allah. Bunlar bunun ne alakası var? Gidiyorsun doktora. Diyorsun ona ki, yardım et bana diyorsun. Gavur mu oldun? He? Dişin ağrıdı. Gitme dişçiye. İyâken abi diyor, iyâken esitâim. Ancak senden yardım isteriz de. Ondan sonra vur kafanı duvara. Durur mu dişinin ağrısı? Allah Teala ne buyuruyor? Sebepler yarattım, sebeplere başvur. Musa Allah'ın büyük peygamberlerinde. Hastalandı, ilaç içmiyor. Niye? Ya Rabbi dedi sen beni iyi edersin. Mevla ne buydu? Benim hikmetlerim var. Sen benim kanunlarımı bozmak mı istiyorsun? Git ilacını iç. İlacı içtiğin zaman şifa kim yaratacak? Allah. Eyim Sultan hürmetine istediğini Allah'tan istiyorsun. Eyim Sultan'a gitti ziyaret ettin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem altı ay misafir etmişlerinde Halid ibn Zeyd eb-i Yetişmez mi bu halkın, bu şehrin halkine bu ni'meti bari Rasulullah'ın yâri eb-i yübel ansari Radıyallâh'ın gittin himmet istedin dedin, bana dedin e'inni e'izni tut elimden dedin Ha sağa öl ne fark eder? Şehit Allah'ın dostları Ölü demeyin diyor Allah yasak etmiş Yasak! Bu da diyor ki, Eyüp Sultan ölmüş diyor, sana ne faydası var? Allah Teala diyor, وَلَا تَقُولُواۜ ''Sakın demeyin'lime yuktelü fî sebi'illahim var? ''Bak kafasızlık etmeyin'' diyor. ''Benim yolumda öldürülenlere sakın ölüler'' demeyin. ''Velâhiyâ'' asıl diriler onlardır. ''Velâhiyâ'' siz anlamıyorsunuz, kafanız çalışmıyor diyor. E, asıl diriler onlardır. Geliyorsun Efendi Hazretleri'ne, elini öpüyorsun, diyorsun Efendi Hazretleri, ''Bana dua, timmet et'' Bu normal mi? normal e gidiyorsun efendi babaya eder Efendi eder kabrine diyorsun ki bana hirmet et e diyor ki taştan duvardan ne istiyorsun ya ölüyle dirinin ne farkı var onun ruhu diri veren ancak Allah'tır diri de vermez ölü de vermez veren ancak Allah'tır man kafallık etme ahmaklık etme bırak bu işleri. veren ancak Allah'tır yani ölü ile dirin ne var o zaman sen diriden istenir diyor ölüden istenmez esas şirkesen düştü şimdi çürgüleden e, diri bir şey mi yapabiliyor diri de yapamaz ölü de yapamaz ne olur ancak aracı olur der ki ya Rabbi, bu kulun geldi beni araya koydu sen bunun işini ver allah da dostunun hatırına sana yardım edin bunda anlamayacak ne var Şaşırdığınız zaman, bulalıma girdiğiniz zaman kabir elinden himmet isteyin. Yardım isteyin. Çünkü onlar kınından çıkmış kılıçlar gibi daha çok ceserler. Ruh bedeninden çıktı mı daha çok iş görür. Tasarruf sahibi dinler. Ali Adel Efendi Hazretleri Efendi Babamız Kattesallahu ne buyurdu bizim Efendi Ben öldüğüm zaman mezarımın başını bırakmayın. Sizi oradan okutmaya devam edeceğim dedi. Efendi Hazretleri iki sene devamlı gitti. Ondan sonra her hafta gidiyorduk da iki sene sıralı gitti. kabr Şerif'in başında hiç durmadı. Yaz, kış hep yaya. Şehit de. Mezarı bırakmayın. Daha okutacaklarım var diyor. Ebul Hasan-ı nereden yetişti? Beyazıdı Bestami'nin Kabr-ı Şerif'inde. E, bunlar himmet ederler, kabr Şerif'ten de öğretirler. E, sen nasıl dersin ki bu ölmüştür Haşa. Allah diyor ki sakın demeyin ölmüştür. Asıl dineler onlardır. Onun için İbni Kemal'in hadis dediğine sen diyorsun uydurma. Seni kim uydurdu? Sen nereden çıktın? Osmano da şeyhülislam olmuş. Koca yavuzlar onun atının attığı çamuru üstüne koydurmuş mezarına ya. Sen kim oluyorsun? Cahilliğin yüzün yok. Efendim, ruh-ül beyanda geçiyor. Hadis diyor. Sen nasıl sen ona dersin ki zayıftır, şudur budur. Nasıl dersin? Kazı Bey Zavide geçen şeye nasıl uydurma dersin? Bu kadar tefsirlerde, bu kadar rivayetlerde yazık olur. Onun için aklıma geldiğini yine söylüyorum tekrar. Şimdi böyle bir laflar çıkmış. O hadis zayıf, bu hadis zayıf. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Amel etmek istemiyor. Ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım diye Şimdi adam diyor ya haşure diyor şu kadar şunu yaparsan sevabı var. O da şimdi yapmayacak ya. Yapmamak için diyor ki o hadis sayır. Allah Allah. Yapmamak için uyduruyor. Sakın böyle şeylere kulak vermeyin. Biz size kitaptan görmediğimiz bir şeyi uyduramayız. Haşa. Allah bizi uydurmaktan muhafaza etsin. Allah uyanlardan etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bunca rivayetlere bu zayıftır, bu uydurmadır, bu nasıl yoktur demek Resulullah hakarettir. Sallallahu aleyhi ve sellem karikatür krizi bunun yanında hiç kalır. Kainatın efendisi bir şey buyuruyor, bu kalkmış yok mu diyor. Yahu sen adam var derken nice ilim yapmış da bunu araştırmış var diyor. Sen yok derken neye dayanarak yok diyorsun? Duvara dayanarak. Ben sana kaynak gösteriyorum. Sen bana hiçbir şey gösteremiyorsun ya. Onun için hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen bütün hadis-i şerifler sahihtir. Doğrudur. Kullu var, var Allah'ın hak. Allah ve Resulü. Ne haber verdiyse haktır. Bak mezara gireceksiniz bak. Telkin verecek hoca yukarıdan. Tamam mı? telkin veren hoca söylüyor Arapça söylüyor değil mi? Türkçe telkin duydunuz mu? duymaz adam Arapça bilmiyor aşağıda ne anlayacak? He, öldüğü zaman ruh anlar ahiret dönemine geçti mi artık Arapçadan anlar ahirette Arapça cennette Arapça neyle diyor ennen haşra ve neşra hak mahsere çıkmak hak kabirden dirilmek hak ve sıratı ve hak, sırattan geçmek hak, nizanda amel tartılmak hak, ve cennete ve nâra hak, cennet hak, cennet hak, kulle Allah ve Resulü hak. Efendimiz böyle telkın verir. Allah ne buyurdu, Resulü ne buyurdu, hak. Ama sen şimdi bu dünyada hadislere böyle yan bakarsan, o mezarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölür ölmez karşına geldiği zaman da durumun çok vahim olur sakın duyduğumuz hadislere bu nasıl hadis bu şöyle mi bu böyle mi bak nezil olursunuz peygamber huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın bunu bu kadar alimlerin beyan ettiği kitaplarında zikrettiği naklettiği şeylere sizin ilminiz erişir mi kardeşim sizin ne ilminiz erişir ehli sünnet alimleri dinleyin ehli sünnet alimlerden ayrılmayın kuraveci batıl insanların peşine gitmeyin mezhepsiz tasavvufsuz Geçmiş ulemaya hakaret eden alimleri dinlemeyin. Geçmiş ulemaya hakaret eden alimler kıyamet alametidir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamete yakın bir takım insanlar gelecek, geçmişlerine sövecekler. Halbuki onlara mağfiretleri için dua etmeleri emredildi. Onlar ne yapacaklar? Sövecekler. Sahabeye sövecekler. Bak Şia Mezebi sahabeye sövür. Şia Mezebi saharet söylüyor ondan sonra gelin şimdikiler çıkmış hakaret ediyor İmam Azam da kimmiş İmam ne Yusuf kimmiş Hürri Cenni o da adam ben de adam onun benden ne fazlası var bak bak bak bak. müstehit tanımıyor tasavvuf büyüklerine o kimmiş bu kimmiş İbni Kemal kim Ebu Suud Efendi kim yani böyle konuşan insanlar var İmam Gazali çok yanlışları var. Allah Allah. İmam Gazali'nin çok yanlışları var. Yiyecek daya görecek gününü. Yicik daya gece dayak edildi. Olamadan birisi araştırdı, ettiğinde İmam Gazali'nin dediği İhya'da şu kadar yanlış var, şudur var, budur var. Bir de o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahkemeyi kurdu rüyasında. Getirin bunu getirdi. Açtı İhyayı okudular. Ebubekir Sıddık evet 4 hali kontrol. Teftiş. Var mı yanlış? Bir yanlış yok ya Rasulullah Tamam sen nereden uydurdun dedi bana Bu adamın başına geldi kaç yüz sene evvel. Dediler iftira cezasından buna 80 sopa. soy sırtını soydular. Resulullah'ın üzerinde bir vurdular. Adam nasıl uyandı kırbaç kamçıların izi sırtında. Sabaha da bağırıyor. Aman dedi Aman, ben daha hadisleri inkar etmem, rivayetleri inkar etmem adam hüccedül islam olmuş, İslam'ın delili olmuş, rehberi olmuş i̇mam Gazali lakabı bu e sen nasıl konuşursun bunun hakkında ya, hangi hoca bak bu sizin kıstasınız olsun, sizin ölçünüz olsun hangi hoca geçmiş alimleri küçümsüyor vüzbeyan sahibi ya işte yanlışları var, şu alimin yanlışları var, efendim geçmiş meşayhı küçümsüyor, tasavvuf elini akar ediyor, küçümsüyor mühtin Arabi. Abdülkadir-i Geylanim, Hamur-i Rabbani haşa. Kim böyle yapıyor? Anlayın, yolsuzdur. Yolsuzdur. Sakın peşine gitmeyin. Sakın bir şeyin dinlemeyin. Ama ben işte o cemen ne var? Adamın iyi konuşmaları var. Ben iyisini alıyorum, kötüsünü atıyorum. Sen o pirincin taşını ayıklayacak kadar ilmin yok. Sen kapılırsın, sen sapıtırsın. Seni sonra Celal Hoca da kurtaramaz. Allah rahmet etsin, öyle derdi. Bak mezarda sıkıştırırlar sizi derdi. Celal Hoca da kurtaramaz derdi. Kimse kurtaramaz. Onun için kafanızı karıştırmayın. İtikanızı bulaştırmayın. Pak çeşmeden kaynaktan geliyor. İçin işte mübarek adam. Ta Resulullah'a dayanan sinçile bu. Biz Efendi Hazretlerimizden duyduklarımızı size duyuruyoruz. Kafadan bir şey konuşan yok ya. Onun için çok arayışlı olmayın. Çok dolanmayın oyna bu yana. Onu inkar ederler. Bunu inkar ederler. Meşayif'ten gelen nakilleri sakın, kimi inkar ederse, Allah muhafaza hedef olur, çarpılır o. Bunu seçin, seçici olun inşallah, Allah size rüştünüzü iham etsin. Allah hepimizin, nefsimizin şerrinden muhafaza etsin. allah Teala bu cemaatler bereketine bizleri, sırat-ı müstakime ittibadenlerden etsin. Bakın bu hadis-i şerif, Ebu Nuhayn ediyor, hadis-i hufazındandır hadis tabakalarındandır bu ohilyetli evliyada geçiyor, müsaade eserler de var la tedebu leyyamu ve hatta yehluk el kur'an fî sudûr <gülüyor> ekvâmin mihâdî l'ummeti kemâ tehluk usiyâ günler geceler geçmeyecek ki kıyamet kopmadan evvel bu ümmetten bir takım adamların göğüslerinde kalplerinde kur'an eskiyecek ne gibi? elbise eskidiği gibi Aynı bu zamana anlatıyorum. Hazreti Kur'an'ın nesi kaldı? Musaflarda resmi kaldı, yazısı kaldı. Ağızlarda kulaklarına da bir ismi kaldı. Hayatımızda Kur'an'ın nesi kaldı? Kur'an bir vadide, bir müvadide. Kur'an eskiyecek. Kur'an eskimez. Bizim kalbimizde eskiyecek. Allah muhafaza olsun. Allah bizi kaldırmazda Kur'an'ı canlı tutsun, tam taze tutsun. Ya yani ne deme geçkidek? Ha, hadis anlatıyorum. Ve kun masiva uccebelehum. Kurandan başka şeyler onlara daha hoş gelecek. Allah. Kur'an hoşuna gitmeyecek şarkı çünkü hoşuna gidecek. Kurandan keyif almayacak filmden keyif alacak, diziden zevk alacak, tiyatrodan ne benimle çıkartıyorlar ne diziler çıkartıyorlar izlemlere kolları bilmem neler bilmem şu milyonu milyon seyirciye ulaştı şu iki milyona ulaştı şu filmi seyreder ağlamayan kalmadı anası ağladı gidenin çıkanın hepsi ağlıyor vay vay vay vay, vay. Kur'an dinleyen de bir tane ağlayan kalmadı he Kur'an dinleyip de bir tane ağlayan kalmadı ancak o da birkaç tane ağlayanlar o da, da neye ağladığı belli değil. Artık o da başka bir şey yanmış olabilir. Mönmün yaptığı gibi hocaya. Mönmün hocayı misafir etti. Hocaya bir ziyaret verdi. Hoca da yemeği yedi şimdi dedi ki bu adam bana ikram etti, ben de buna ikram edeyim de şimdi tabii adama para versen çok ayıp olur şimdi. Gittin seni davet eden adama al bu yemeğin parasını burası lokanta mıdır? Ne yapacağız? Ben de dedi bir ayet bir hadis okuyun bari. Benim ilmimin zekatı budur, adama hediye yapacağım. Adam başladı ağlama, Allah Allah dediye Hiç bu kadar insanla tanıştım, senin gibi sünü görmedim dedi. Hemen ağlamaya başladı, ne tesirli adamsın dedi falan. Sorma dedi bizim keçi kayboldu dedi. O çenen sallanırken onun ta, çenesini dedi. öyle hatırlayadım dedi. Nasıl ağladım nasıl ağladım. Keçisini arıyor. Meğer hoca'nın çenesi sallanırken keçiyi hatırladı. Şimdi bizim millet de hafızlar okurken kimmiş Allah bağırana ağladı o da niye bağırdığı belli değil. Artık karıyla mı kavga etti de bağırıyor. Evde bir sorun mu var? Çocuğun kafasına mı vurdu? Kafasına saksı mı düştü? Neden ağladığı bağırdığı belli değil. Yani onun için Allah için ağlayan da biraz, biraz az kaldı. Herif camide yatmış ağlıyor, Ağlıyordu, ağlıyordu, ağlıyordu. Ebu Mami'nin sahabeden biri geldi. O diyor Allah, dedi maşallah mübarek olsun da inşallah evde de böyle ağlıyorsundur dedi. İnşallah evde de böyle ağlıyorsun. Mübarek adam ağlamayı, etkilenmeyi biraz nerede yapacaksın? Allah'la baş başa gece yapacaksın. Raciulün deker <gülüyor> allaha haliyen sefadat aynah yedi zümre arşın gölgesinde gölgelenecek bir tanesi bir tanesi tenhada yalnızken Allah'ı anacak gözlerinde yaş dolacak yoksa milletin içinde ağlamayı insan tutacak, ağlaması gelse de kendini zorlayıp ağlamamaya çalışacak yoksa milletin içinde bunlar uygun şeyler değil hatta bir elinde olmaz o başka ama tenhada da ağlayabiliyor musun bakalım Şöyle bu Kur'an garip kalacak, Kur'an'dan gayrısı onlara daha zevk verecek işte Kur'an'ı terk etti ümmet. Siz Kur'an'a sahipsiniz inşallah. Haftada bir olsun geliyorsunuz, Kur'an ilim meclisini hoş tutuyorsunuz, canlı tutuyorsunuz değil mi? Nerede kaldı bu yolun müşterileri? Kaç kişi var? Milyarlarca insandan. Kaç kişi Kur'an dersine gidiyor? Okuyor, amel ediyor, sohbet ediyor. Resulullah şikayet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi şikayet ediyor. ya besele aydubillah. قال الرشول يا ربنا لقد جئنا هذا القران مهديرا وكذا جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفات وان بكا جميعا صدق الله العظيم İçinizde benim peygamberim var sallallahu aleyhi ve sellem. O bana ne diyor biliyor musunuz? Sizden şikayet ediyor, o sizin şahitlik ediyor. Sizin neyle uğraştığınızı gece gündüz görüyor. Diyor ki ey benim Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Allah bizi bu şikayete et, maruz etmesin. Allah bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı şahitliğine mazhar eylesin. Amin. Mevla da bulundu ki, üzülme. Her peygamberin düşmanı var. Müslümlerden kafirlerden bunalıp Her ahmede bulunur bir Abu Cehit. Rabbin yeter, yol gösterici olarak ve sana destekçi olarak. Allah bizi hidayet eylesin Kur'an hidayet ile hidayet ilesin. Meyette ilav Allah Allah kime yol gösterir? O yolu bulur. Allah kime yol gösteriyor? Kur'anı dinleyenlere. Kur'an onun rehberidir Hidayet geldi size Allah'tan Siz onu dinlemezseniz nerede bulacaksınız hidayet Evet Bütün diyor Kıyamete yakın Ümmetimin durumu Sırf beklenti Tama Heves Arzu Zerre kadar korku yok diyor Efendim şu namazı kılarsam Cennette şu köşkü aldım şu sarayı aldım Şu hurim var Hesap kitap Adam dedi Allah'tan şu kadar da alacağım var Fazla kılmış Böyle bir manyak millet çıkacak Bir korku yok Acaba kabul oluyor muyum? Hoca ne var? Şu, şu namazın ne kadar cevabı? İyi e, kadı gecesi yüz rekat kıldım Sabah çıkıyor reklam var Efendim şu kadar da oruç tuttum Şundan dokuz yüz aldım Bundan beş yüz aldım Ya aldın da bakalım kabul oldu mu ya? İnsan biraz da ne olacak? Korkacak. Ve uzzin lehavvul mümini ve radiyahu la tedelah. Müminin korkusuyla ümidi teraziye konsa denk gelecek. Bak ne ameller ne ameller Allah'ın zuhuna harz ediliyorken melekler imleniyor. Ya bu adamın ne güzel ameri var. Semalatın tabakatını geçirirlerken, teşya ederlerken ve arkasında eşlik ederlerken bir de Allah Teala vuruyor Durun Alın bu ameli sahibinin suratına vurun Ne oldu ya Rabbi Biz çok güzel gördük Siz gördünüz ama diyor Niyeti benim rızam değil idi Siz dışını gördünüz ben kalbini gördüm Hem de 7. kat semayı aşıyor bu amel Her kat semada Muhasebe var Gıybet yapıyorsa birinci kattan aşağı küp gitti zaten ikinciye de çıkamaz Oradan dedikodu, oradan haset, kıskançlık Oradan Yedi kat semada ameller teftiş ediliyor Durun bunu vurun adına Yedi katı geçiyor Allah'ımızın huzuruna kadar geliyor Melekler diyorlar biz böyle amel mübarek görmek Yine Allah buyuruyor Kizi suratına vurur Niye? Her tarafı geçti ama yani Gıybeti yok, haseti yok, fesatı yok Şusu yok, busu yok niyeti benim rızam değildi başka niyetle geldi yaptım. E sen şimdi nasıl korkmayacaksın? Rabbet alom Hiç akıllarına gelmeyen hesapta olmayan şeyler çıktı meydana diyor Allah. Amel ve amalın zanı husenat fajduha fi kafet şeyat. E ben çok gurgur Bir takım ameller yaptılar. Amel defterinde sağ tarafta sevap olarak bulacağız sandılar. Bir de mahşere çıktılar önlerine açıldığında baktılar, günah kefesinde buldular. Senin sevap diye yaptığında bakalım ne karışıklıkların var. Onun için hep beklenti olur mu ya? Hep kazandık olur mu ya? Hiçbir korkmayacağız? Nasıl korkmazsın ya? O mezara ineceksin. Tek başına Allah'ın huzuruna kalacaksın. Orada sandık açılacak ki. Çeyiz sandığı açılır gibi amel sandığı açılacak mezarda. Ya mem bi dünya huştagan. Kad garrahu tum amel, E lem tezil fi gafletin, hatta dana min kel ecel. Ölüm يأتي بغتة ve kabr sandukul amel. Dünya ile uğraşıp duruyorsun. Uzun kuruntular seni kandırmış ki diyorsun. Çok yaşarım daha şunu yaparım bunu yaparım plan kuruyorsun. Bu gafletin ne kadar sürecek? Ecel geldi geldi geldi. Birden öleceksin ya. Önüm ansızın gelecek. Kabirde amel sandığı, kabirde de yaptıkların açılacak. Bir de baktın ki ahirette hiçbir namazın kabul değil. Ne oldu? Sen de diyorsun ki bu şu kadar da alacağım var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ahir zamanda ümmet diyor sadece tamaha beklenti hiç korku diye bir şey yok Allah'tan. Korkalım Allah'tan. Durumumuz vahimdir. اِنْكَصَّرَ فِي حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَ مَنَّتُوا نَفْسُهُ الْاَمَانِيَّ Allah'ın haklarında noksanlık yapsa, namazda eksiklik yaptı diyelim, zekata eksik verdi, oruçta eksiklik etti, haçta eksiklik etti, Allah'ın farzlarında, vaciplerinde, kusur etti veya haramlar iltikap etti. Tabi onu da ikinci cümleyi beyan edecek. Allah'ın hakkında noksanlık yapsa diyor. Nefsi onu kuruntularla oyalar. Ne der ona? Ya Allah rafur Rahimdir kerimdir. Allah affetme yer arıyor. Sen, ya sen çok iyisin. Adam hiç namaz kılmıyor. Sen şu oza günde iki kere kılıyorsun. Adam cuma da kılmıyor. Cuma kılana diyor ki efendim adam bayram da kılmıyor. Mesela anladın? Böyle kuruntu eksik bana nefis diyor ki sen iyisin iyisin efendim kırkta biri cekat ne kırkta bir ya adam fitre vermiyor sen yine cekatın dört milyar tutuyor bir milyar verdin oho Allah kabul eder canım hiç kimse bir şey vermiyor bu zamanda ba ona nasıl kandırıyorum ya nefsi onu kuruntulara daldırır şeytanın işi Allah teala ya soruyor: Ya insan, ey gidi insan, mağara kerim, seni bu kadar keremli Rabbine karşı kim aldattı Lediخلق ettin, fesrak ettin, O Rabbim ki seni yoktan yarattı, seni dengeli yarattı. Bir gözün bir gözünden küçük büyük değil. Bu kulağın bir, bir kulağın kepçe kadar olsa, bir kulağın kaşık kadar ne olacak? Kim alırsa evde kalırsın be he estetik yaptırırım he tutturabilirsen. ondan sonra bir elin uzun olsa bir elin kısa olsa ne olacak Allah Teala seni öyle bir yarattı ki bu, bu sureti sana kimse veremedi. ne surette dilediyse seni terkip etti bu kadar iyilikleri yaptı sana şimdi seni kim aldattı ona kim aldattı ne demek kim aldattı kim dedi sana ki sen ne yaparsan yap Allah seni affeder kim dedi sana Allah Teala bugün ben kerimim, keremimin gereğini de yapıyorum. size duyuruyorum, Muhayyel bu kullar ne sizi kendimden sakın duruyorum, azabından sakın duruyorum. Bak ben çok ke keremliyim Allah, bu keremime aldanana da çok azab ederim. Dengeli olun ya. Niye aldanıyorsunuz? Yani efendimlerden şu misal ne kadar güzel. Adam açlıktan belli doğrultamıyor fakir ha sefil durumda zengin adam kerim yani kerem sahibi adam ne yapıyor ona bir dükkan açıyor terekleri de malla dolduruyor adama da diyor ki bak kira bile istemiyorum kira bile istemiyorum bu malzemeyi de sana sermaye yapıyorum veriyorum bunu da da öde bana borç da vermiyorum ne de adam Dükkanı kurdu tezgahına otur burada çalış. Kazandın sen de olsun. ondan sonra tabii. Devam et getir arkasını. Hiç. Bir gün geçiyor dükkanından kapalı. ikinci gün geçiyor kapalı. Haber bir herifin ihtiyacı vardı ya açlıktan ölüyordum. Niye dükkanda durmuyor? Hazır kurulu tezgah işletmiyor. Harama şaşırıyor. Hasta mı oldu ne oldu ya? Bir daha haber ediyor. Ne durumu var? O da ona diyor ki ya bana bu dükkanı açan adam çok kerimdir çok iyidir. E ne yapsın? E kendi çalışsın, parayı bana göndersin ya. <gülüyor> Efendim Hazreti dediği gibi ne yaparsın buna diyor? Giresin diyor buna, şimsi şubu kırılmasın diye vur diyor. Bu kadar dayaklı adam olur mu ya? Allah seni yarar diyor, yediriyor, içiriyor, namaz kılacak kuvveti veriyor, imkanı saat veriyor, peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, maddi, manevi her imkanı veriyor, adam ne diyor ki? Ya cenneti de yaptı nasıl olsa diyor, ben de koyamam diyor. Hiç çalışmayacağım ben diyor. Hiç yasak tanımayacağım diyor. Aldatmasın bizi nefis. Bak Allah'ın haklarını eksik etse nefsi onu kuruntulara boğar. Men kecer Allah'ın yasaklarına geçse, sınırı aşsa, içki, kumar, zina, faiz, yalan, gıybet Tekalel zul'e Allah beni affeder, diyor ya tabi ki Allah seni affeder ama sen daha günahı yaparken bu ne cesaret ya hiç olmazsa insan korkacak hemen pişman olacak istiğfar edecek günahta ısrar etmeyecek bizden ölürüm diye düşünecek ya adam öyle gevşerek öyle geniş bu zamandaki durum ne aynı mı aynı ya eskiden durum neydi Adam alnını secdeden kaldırmıyor, bütün emirleri tutuyor, bütün yasaklardan kaçıyor. Sabaha kadar da ağlıyordu, acaba kabul olacak mıyım diye. Şimdiki durum ne? Hiçbir emir tuttuğu yok. Bir yasaktan kaçtığı yok, bir gülüyor. Niye? Aman öyle bir Allah var ki diyor, beni mi cehenneme atacak diyor. Durum bu. Geldi başımıza, bu zamana çattık. Bizim de bu ortalığa alıştı. Allah bizi bu tariflerden uzak kelsey. ve kalpler kurt kalbi, koyun postuna bölünmüşler diyor. Kalpler kurt ama post kuzu postu. Adam'a bakıyorsun, başı neymiş? derviş gibi oturuyor. Ne dervişi devrilmiş ya? Ne dervişi ya? Dervişinde. D'si dünyayı, R'si riyayı, ressi varlığı, yesi yalanı, Ş'si şehveti terk eden demektir. Bu ne demiş? Hazreti Ömer gördü beni. Adam boynunu bükmüş. Bu mu? Takva kalptedir dedi. Kafanı düz tut. Numara yapma. Hazreti Ömer yutmaz. Radıyallahu ha, ha Boynunu eersin, eğmeye bir şey demiyor zaman. Ne numara yapıyorsun? Kalbini görüyor senin adam. Kurt gibi. Kimi yiyeceğim, kimin kanını yeneceğim, kimin malını soyacağım, kimi kandıracağım... Cık cık cık cık. Bu olur mu ya? Allah görmüyor musun kalbinizi ya? Kurt gibi kalp taşınır mı ya? Ahir zamanda ümmetim öyle olacak diyor. Allah Allah! Adama baksan dersin Evliya gibi adam zannetiyorsun biliyor musun? Bir iç çıksın meydana ki, bir emanet verdi göreyim. Bir borç ver bakayım ne oluyor. Bir kızını verme ne Bakarsın adam eşkıya çıkıyor. Durum bu. Böyle mi olmalıydı bu ümmet ya? Hiç güvenince adam kalmadı ya. Eftalon, fi nefsil, müdahilun dediği lahemunu bil hak ve lahan münker. <gülüyor> o zaman diyor kendini en üstün gören kim olacak biliyor musun? En iyi benim diyenler kim olacak? Kendini en beğenenler kendi bünyesinde en faziletli olduğunu sananlar kim olacak yağcı dalkavuklar olacak kim ki diyor hakkı söylemez iyiliği emretmez kötülükten ne yetmez etliğe sütlüye karışmaz He? namaz kılmayana hadi kılalım demez içki içine bu haramdır kardeşim yapma demez bu kendini ne sayacak vallahi bu zamanda en iyisi etkiye sütlüye karışmamak diyor adam resmen diyor ya bu zamanda en iyisi karışmamak. Efendimiz Aleyhisselam derdi, etliye sütliye buldun mu? Unutuyorsun derdi. Etliye sütliye karışmıyorsun ama buldun mu? Unutuyorsun. Ona niye karışıyorsun? Yerkeni, derken kötü. Niye konuşmuyorsun? Niye hakkı söylemiyorsun? Niye doğruyu söylemiyorsun? Allah bizi dinsiz şeytan etmesin ya. Sadece anlak şeytanla akılas. Hak söylenmez mi? Doğru bildiği söylemeler mi? yani şimdi söyleyeceğim ama işte o adamın gönlünü olacak e onunla da benim işim var biliyor musun? ya biliyorum zaten bir şey var yani bir şey olmasa sen durur musun? başka yerde bakıyorsun şahin kesilmiş şşşt doğru otur bilmem ne millete karışıyor işi düştüğü bir adamın yanında hiç adam hiç şey söylemiyor doğru ulan orada doğrucu da burada neydi aynı doğru orada da doğru burada da doğru Anladık ama oradaki başka adam buradaki başka adam Ondan korkuyor Menfaati kesileceğinden korkuyor Bir şey diyemiyor Ama bir tarafta Bakarsın vaaz Hakkı emretmeyecek Kötülükten etmeyecek Allah bizi İnşallah bu akhir zamanda da Hakkı biri uyanlardan. Doğruyu duyuranlardan eylesin, münkerden kaçanlardan, kaçıranlardan, ...kaçındıranlardan eylesin. Amin. Amin. Hazreti Aleven bize rivat ediyor. Teylemi bu hadislerim. Diğer bir hadiseleri okuyoruz. Yetiyledenler size manun. İnsanlar üzerinde bir zaman gelecek. Kıyamet kopmadan yaşadığımız bu anlar. Laüte alim. Alimlere uymayacak... Alim çocuğu duymayacak. Millet, ne idübeli sizlerin lafını dinleyecek? Onlara peşine gidecek. İşine gelmedi mi? Çıkacak gidecek. Ben geçen hafta bir şeyler söylemişim. bazıları işine gelmemiş çıktı gittiler. Sonra telefon ediyorlar. Ne var? Hoca efendi niye böyle yapıyor? Bizi mi hedef aldı? Ben ne bileyim? Ben hoş keşfim açık değil, evliya değilim, bir şey değilim. Ben ne bileyim senin içinde ne var? Ben ortadan konuşuyorum. Doğruyu konuşuyorum. Doğru yapamıyorum belki ama Doğruyu konuşuyorum Hangi sözümde bir yanlış var Sen de bana delil getir Delil getir Ama olmaz ki Alimlere uyulmayacak diyor e Uyulmayacaksa niye dinliyorsun İnanmayacaksan niye geliyorsun Ne güzel söylüyorlar Ya sen ya ki Doğru mu bu laf Ben beğeniyorum bu lafı yani yeter gel yok ben geliyorum bakalım sen ne diyeceksin e gel buyur ben devam edeceğim bildiğime yanlış yapanı söylemek <gülüyor> durumundayız bizim ölçülerimiz var büyüklerimiz var önümüzde bunlar nasıl yaptılar biz onun peşinde onlar gibi yapacağız Allah'ın dini hakkında tenkitçinin tenkidinden korkmayacağız bir adam hakkında bir şey dedim efendi hazretlerine. Dedim ki efendi Hazretleri, bu şöyle şöyle bir durum oldu. Şerata uymayan bazı meseleler. Fetva, görüş olarak. O da efendi hazretlerimizin yakınlarından. Dedi dur bakalım şimdi bunu çağıracağız dedi bunları düzeleceğiz Ben bu sefer çekindim. Dedim efendi Hazreti şimdi bu bana düşman olur. Ne olacak? Bana müsaade et. Ben gideyim. nere? dedi? Ele dur. Cihadın nefisi billah ve la Allah yonda cihad ederler. Tenkitçinin tenkidinden korkmazlar. Kimse beni tenkit edecek diye korkmayacak. Ben burada doğruyu söyleyeceğim. Burada hiçbir cemaat kalmasa da ben yine doğru söyleyeceğim. Cemaat azaldı, azalsın. Biri gelmedi, gelmesin. Bana ne? Benim derdim cemaati çoğaltmak değil, benim derdim doğru anlatmak. Kendi cinim, kendi dinden korkmayız. Kimse bizi beğenmese, aldırış etmeyiz. Allah beğensin, Rasulü beğensin, dostları beğensin. Beğendirmek istediğimiz noktalarımız belli bizim. Bundan taviz veremeyiz. Hocam otur burada demi. Hakikaten geldiler biraz da bana da saldırdılar, bir şeyler oldu ama sonunda yine hak tarafın galip oldu. Efendim nazimlerimiz devamlı doğruyu Haykırır. En yakının hakkında da olsa ona da doğruyu söyler. Kulukavamin elinde. Allah için dimdikturun. Şuhedâ bilkıst adaletle şahit olun. böyle âkırı şükûm ve bilvalideyni velâkrabin. Ananın babanın aleyhine olsa en yakının aleyhine olsa nefsinin aleyhine olsa doğru söyleyin. Bu nedir ya? Orada yamul, burada yamul. Âlimlere uyulmayacak. <gülüyor> halim Selim insanlardan da utanılmayacak. Halbuki halim insan, hayalı insan, böyle çok terbiyeli kibar insanlar vardır. Onların yanında insan ne yapar? Utanması lazımdır. O zaman geldi mi diyor, hiç utanma kalmayacak. Hakikaten yani, bakıyorsun, böyle mübarek insanlar, Allah dostları sessiz, mübarek zatların yanında Yine insanlar çirkefse ne sesini kısıyor, ne sesini çenesini kapatıyor, dur dur dur dur dur bir konuşuyor. Ya yani insan utanır ya bir veliler var, alimler var, bir Allah dostları var. Yok, utanılmayacak diyor. Ne ne rezaret bir durum ya. Ne yapıyorlar ufike büyüklere saygı duymayacak. Ne yapıyorlar ufisa küçüklere acınmayacak. Büyük balık küçük balık yuta geldi diyecek yutacak yani. Bizden midir? Leise minna bizden değildir. Mellem merham sagira, ebem min ve meyamur bil ma'ruf lemne anil munkar. büyüğüne saygı göstermeyen, iyiliği emretmeyen, kötülükten ne yetmeyen bizim ümmetten değildir diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hep hadisler ona göre. Yok ki bazıın bazı bana dünya. Dünyalıktan sebep birbirini öldürecekler diyor. Kardeş kardeş öldürecekler. ...maddi menfaat için... ...köşe başı katmak için... ...riyaset sevgisi için, mal derdi için... ...birbirini öldürecekler. İşte bu zaman. Hiç acımaz. Dünyalık işine geldi mi hiç. Merhamet devreden çıkıyor. Kulûbun kulûbul ağacimî... ...veysiletü meysiletü arab. Dilleri Arap dili diyor, kalpleri acem kalbi diyor. Yani ne demek? Konuştuğuna baksan... ...İslam konuşması. Müslüman gibi konuşuyor kalp İslam dışı bu o zaman tabi acemler İslam dışındaydılar o düşün onu misal veriyor Araplar İslam'ı Araplara geldi Kur'an-ı Kerim İslamiyet Araplarla bize geldi öyle değil mi? Bu gerçeği inkar edebilir miyiz? demeyiz dolayısıyla onu anlatıyor yani dili, Müslüman dili kalbi, gavur kalbi adamın düşünce yapısı, fikir yapısı bütün gavur gibi ama konuştuğu zaman <Gülüyor> ayet, hadis sen de zannediyorsun ki ne ehli sünnete tam ya dikkat <gülüyor> Allah'ın şeriatın, Kur'an'ın, kitabın, sünnetin hak bildiğini hak bilmezler Allah'ın dinin reddettiğini reddetmezler onların ölçüsü işime gelen, yararıma dokunan, maddi menfaatıma kar katan neyse iyi olur Onların derdi Kur'an ve sünnet ölçüdür. Ona göre maruz münker nedir, hak batıl nedir ayırmazlar. Biz onlardan olmayacağız inşallah. Şimdi Kur'an'ı biz yıpratmayacağız inşallah. Eskitmeyeceğiz inşallah. Ya efendi kardeşlerim bir hadis-i şerif daha gelecek. Bak da bak. Yemşir salihuzi müstehviya. O zaman geldiğinde salihler, veliler Allah dostları gizli yürüyecekler diyor ellerini gizlemek zorunda kalacaklar. Hokkabazlar meydana çıkacaklar. Dostlar gizlenecekler. Velakin şirarul hulkullah. İşte bunlar Allah'ın yarattığı mahlukların içerisinde yılanından çıyanından akrebinden domuzundan ejderhasından hepsi içerisinde en tehlikelileridirler. Leyenurru alemiyunun kıyam. Kıyamet günü Allah bunların tarafına bakmayacak diyor. Ya bu vasıflardan uzak duralım. Bak büyü sayacan, küçüğe acıyacaksın alime uyacaksın alimin peşinde gideceksin halim insanlardan utanacaksın dünyalık menfaattan sebep kimseye zulüm yapmayacaksın dilinde müslüman olacak kalbinde İslamla kaynaşmış olacak Allah'ın maruf dediğine hak buyurduğunu hak bileceksin aleyhine de olsa Allah'ın hünker dediğini reddettiğini reddedeceksin lehine de olsa bunlar ölçü ölçü bu ölçüleri kaybedenler, yaratıkların en şerlileri. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah şerlerinden muhafaza etsin derken, acaba biz, kimler deniz meselesinde düşünelim? Yani burada başkaları anlatılıyor. Allah bizi onların şerlerinden muhafaza etsin. Değil de, ya ne diyelim? Ya Rabbi bizi de bu şerlilerden olmaktan muhafaza ele diyelim. Çünkü bu bizden uzak, bizde bu vasıflar yok. Diyecek kadar da durumumuz iyi. Gözükmüyor yani. Onun için millet kötü de ben Allah bunların şerrinden korusun değil. Allah bizim şerrimizden de milleti korusun. Bizim de şerrimiz var. Bizim de şerrimiz var. Biz de tehlikeli insanlarız. Biz de uymuyoruz bu vasıflara. Yani şimdi başkalarından bahsetmiyoruz. Kendimizden bahsediyoruz. Şu hadis-i şerif çok acıklı bir hadis-i şerif. Deylemi, Hazreti Cabir'den İmam Ahmet İbni Hanbel Musnet'te Tabarani Ebu Umame Rabbi Allah'ın ve vaat ediyor yeci'u yalmel kıyametil mushafü vel mescidü vel itratü kıyamet günü Kur'an gelecek camiler gelecek bir de ehl-i beyt gelecek fe'unul mushaf Kur'an diyecek ki ya Rabbi harrakuni ya Rabbi yaktılar beni yıprattılar beni Allah Allah kıyamete yakın Kur'an kalkacak nereye kalkacak hem satırlardan kalkacak kitaplardan sayfalar bembeyaz olacak. Bir açacaksın bakacaksın bir, bir ayet yok. Hem de kalplerden alınacak. Satırlarda bulamayanlar hafızlara, hocalara gidecekler. Kulu Allah diyen kalmayacak. La ilahe illallah da Kur'an'dan olduğu için kelime-i de okuyan kalmayacak. Hepsi gitti bir anda. Kur'an Mevla'nın zorunda arı kuvanında gibi uldayacak. Rabbimiz soracak ey benim kitabım niye geldin? Kur'an buyuracak, okunmadığımdan şikayetçi değilim. Okunuluyorum ama amel edilmiyorum. Bıraktım geldim diyecek. Yarın sabah olmayacağını malum arkadaşlar? Yarın sabah olmayacağını malum? Kur'ansız, dinsiz, imansız kalırsak ne olur halimiz? Kelime-i tevhid bile nasip olmazsa bize, cehennem olur yerimize bediye. Kur'ana sahip çıkan ya. Kur'anı ya. Kur'an'ı yıprattık ya. Ha yıprattık, ne demek yıprattık? Tabi bir var ki parçalamak, Allah muhafaza öyle gavurlar da oldu. Kur'an'ı halaya atıyor. Ne yaptı? Amerikan olarak bıraktı Kur'an'ı para parçetti. etti. Caniyi bastı, Kur'an'ları parçaladı. Allah muhafaza, Allah'ı lanetlerini belaların üzerlerine yağdırsın. Acilen Allah, Hz. Kur'an'ı lanetine çarptırsın ya. Kur'an'ları parçaladılar ya. Tabi ondan evvel Velid yaptı. Velid kim idi? Yezid'in oğlu tabi. Yezid ne doğurur? Velid doğurur tabi yani. Yezid'in doğuracağı Velid. Ebevilerden bu da. sapık. Tabi ondan sonra doğdu. Bir daha muaviye doğdu biliyorsunuz Anlattım size. Hazreti muaviye'nin torununun oğlu. O muaviye çok mübarek çıktı. Esas Hazreti muaviye radıyallahu anh büyük sahabe mübarek. Bu Velid'in oğlu da o da mübarek evliya çıktı. Allah Allah. Diriden ölü çıkarır, ölüden diri çıkarır. O halifeliği bile teslim ediyordu yeniden ehli beyte. Ye mübarek. Dediler dur sen ortalığı karıştıracaksın, çekil bari. mübarek çıktı. Fakat bu velit, içki içenler bunlar şeydi. Kur'an'ı bir açtı. Şöyle, istihara yapar gibi şöyle Kur'an'ı bir açtı. Bakayım dedi, benim hakkımda ne çıkacak biliyor musun? Şöyle bir açtı böyle ne çıktı biliyor musun ve esteftahû ve hâvekullu fetih talep ettiler bir açılış yaptılar diyor her zorba inatçı kusana düştü bu ayet çıkınca bunun nevri döndü Kur'an'a ne dedi biliyor musun etüme idükulle cebbârin anîd fâhane zâke cebbârun zorba inatçıları mı tehdit ediyorsun diyor Kur'an'a işte o zorba inatçı benim. Parçaladı Kur'an'ı. Mahşerde dersin ki dedi. Velik beni parçaladı. Bu ne cesaret ya. Birkaç gün geçmedi. Bir karın ağrısı, bir bela. Bağıra bağıra geberdi gitti. Kur'an diyecek ki. Beni parçaladılar. Şimdi de parçalamaya devam ediyor. Bu Kur'an'ı kağıdını parçalamak. Büyük kâvurluk. Ama bir de ne var? amel etmediğin zamanda ne yaparsın? Hükümlerini parçalar. İşine geleni alırsan, işine gelmeyeni almazsan. "Yorum beni bir bazın ve nekfuru bir bazın. Şuna inanırım, şuna inanmam." dersen, Kur'an'ın, İslam'ın bazı yerleri uyar, bazı yerleri 20. asra uyuluyor dersen, sen ne yaptın Kur'an'ı? Sen ne yaptın? Sen öyle bir parçaladın ki sayfasını parçalayandan beter. İşte bu. Biz hepsine inanıyoruz elhamdülillah. Biz Kur'an'ı yeniden taze tutacağız inşallah. Canlandıracağız. Mescid gelecek. Mescid ne diyor? Mescid ya Rabbi. Cami diyecek ya Rabbi. Beni yıktılar, viran ettiler. Boş bıraktılar, terk ettiler. Öyle mi? Sabah namazında kaç kişi var? Cemaat camilerde cemaatler nerede? İstanbul'un nüfusu 50 bin kişiyken... Mihrimah Sultan, Edirnekapı'daki cami sabah namazında doluyordu. Şimdi İstanbul nüfusu 15 milyonken, cuma namazında cami dolmuyor. Luh olsun be! Cami demez mi ki beni terk ettiler? Terk ettiler cami, camiyi, cemaatı bıraktılar. Ve tegulü'l-hitra, Ehl-i de gelecek... Ya Rabbi, karadûnâ rabbetelûnâ ve şerradûnâ. Ya Rabbi, bizi kovdular, bizi öldürdüler, bizi kaçırdılar. Bu Emeviler işte zamanında başladı o Yezid'den beri. Neler yaptılar, neler yaptı. taa ehl Bek nereye gitti? Fas'a gitti. Fas'ı kuranlar kim? Hazreti Hasan'ın torunu. Ha dünyanın ucu, mahrif, denize dayanmışlar artık yani. O zaman Mekke, Medine neresi? mağrib menesi. Neden? E, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Nerede ehli beyt bulsa Resulullah'ın torunu kesiyor. Aman bunlar yaşamasın, devleti alır elimizden. Ya, kurban olalım Resulullah'ın ehli beytine ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ehli beyt böyle diyecek. Nezarlarında bile durmuyor. Bakın. hasan Askeri Hazretleri'nin 12 imamın büyüklerinden türbeyi patlattılar. Allah Allah. Altın kubbeyi indirken aşağı. Ehli Beyt'in mezarına bile saldırıyor ya! Niye saldırıyoruz Ehli Beyt bizim? Canımızın canı Ehli Beyt ya! Üçüncü zaman oraya bomba atar mı ya? Resulullah torununun kürbesi ya sallallahu aleyhi ve sellem! Yazık! Ne biçim ümmet? Hazreti Hüseyin'i kesen millet, Hazreti Hüseyin'i keserken bir yudum su vermeyen ümmet Uraklılarda Ondan beri buldular belayı. Bir çubuğu kan durmuyor arkadaş ya. Durmaz. Allah durdursun. İnşallah. Ehli sünneti selamet sahiline çıkarsın inşallah. Bu şiayı da ıslah etsin inşallah. bunlarda da ehli beyte sarıldık derken Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer'e sövmesinler. Ayşe anamıza iftira etmesinler. Bunlar da pusulayı şaşırmış. Allah'ım yarabbim. Ehli beyte diyor ki Bizi kovdular. وَاَيْصِيُ بُرُقْبَةِ اِلْخُسُوْمَ Elime et diyecek bekleyecek ya Rabbi diz üstü çöküyorum, hakkımı istiyorum. فَاَبْلُواٰهُ تَبَارَكُهُ تَعَلٰىٓا ذَلِكَ اِلَيْيْا اَنْ اَوْلَا بِذَلِكَ Rabbimiz de buyuracak ki siz şimdi bu davayı bana bırakın sizin hakkınızı en iyi ben alırım. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendi Hazretlerinden dinlemişim onu. Fatıma anamız Hazreti Hüseyin'in kanun gömleğini mahşere getirmiş Hak isteme diye kainatın efendisi dedi ki kızım ben ümmetten bir kişiyi kurtarmaya çalışıyorum. Sen de milletten hak almaya çalışıyorsun. Kapat bu meseleyi dedi yani. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tabi çok izliyordu bu işlerden ama yine de o istiyor ki bir ümmeti cehenneme gitmesin. Gahmet ellil alemindir Mustafa sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem. Hemşefi'e ul-Mücnifindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnşallah, Rabbül Tebârak ve teala, bu şikayetlerden bizi muhafaza etsin. Amin. Bak... Allah. Hazreti Kur'an'a tazim edelim hakkını verelim Okuyalım, okutalım dinleyelim dinletelim inşallah. Ben sizin hakkını verelim beş vakit namaz cemaatle takınmaya gayret edelim inşallah. Bir de ehli beyti sevelim, seyitleri sevelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını sevelim. Adam şimdi doğuda da seyitler var, ama her yerde seyitler var. Adam diyor ben seyitim ben şecereleyim şunu buyum. Ben ona hürmet ediyorum. Niye? Kahnarın yani Efendisi'nin parçası. Adam bakıyor. Efendim işte namaz kılmıyor veya efendim bazı günahlar işliyor falan. ben yine saygı gösteriyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorum. Neden? Ben onun ameline saygı göstermiyorum. Ben onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir parçası olmasına saygı gösteriyorum. Onun için efendim bu nasıl seyyid ya? Böyle demeyin sakın ha. Bak terbiyesizlik yapmayın bazı seyitlere rastlarsınız bakarsın ki adamın bir yanlışı var bir ele seyit mi olur ya ben bundan daha iyiyim tövbe yarabbi sakın bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları parçası Allah'ın parçasını cehenneme atmaz Tabii imanını kaybeden müstesna şirk üzere ölen İbrahim aleyhisselamın babası olsa şefaat yok ama, Müslüman olarak öldükten sonra kainatın efendisi el-i beytini toplar. Yarın sen, ben, kendi çaremize bakarız. Biz şehitlere hürmet edelim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına tazim edelim, ellenden öpelim inşallah, fakir muhtaç yollarsa yardım edelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardıma niyet edelim. Bu şekilde inşallah ehl-i e de gereken hürmeti, saygıyı gösterelim. Bir de yollarını yaşatalım, sünnetlerini yaşatalım. Onları da tanıyalım. Tamam mı? Ya yani bir artistleri, sanatçıları, futbolcuları tanıdığımız kadar ehli Beyt imamlarını tanımıyorsak, Eşni Hasan Askeri Hazretleri türbesi patlatıldı. Bizim milletin haberi yok bu meseleden tabii. Bizimle acaba kim bu? Değil mi? Bu türbesini patlattıkları zat kim diyorlar? Değil mi şimdi? Halbuki 12 imandan ehli bek imamlarından bunlar büyük imamlar. Hepimizin başımızın tacı ama şimdi hakikaten, hepten de şey kaldık yani, olaylara Fransız kaldık, cahil kaldık yani. Değerlerimizin kıymetini bilelim, elime imamları bizim başımızın tacı. Allah Teala ve Tekedded Hazretleri, onlarla bizim muhafız ediyor. Ama varsa bir hikmet, o başka. Allah Teala öyle hikmetleri vardır. Şimdi adam, sel yanaşmış, yanaşmış, dere taşmış, biliyor musun, türbede, derenin kenarında. Dediler ki, türbeyi kurtaralım. Sel geliyor. Türkiye'nin bir ilçesinde de tabii şimdi, adını vermeyeyim, oralı bir olursa darılır bana. Dediler ki, kendini kurtaramayan evli yâin dedi, ben ne kurtaracağım? Bak şimdi, halbuki Allah Teala dostlarını korur ama, seni de bu arada imtihan eder. Neyse, kimse buradamamış Sel geldi geldi türbenin kapısına kadar, içeri girmeden, döndü ama şehri aldı bu tamam mı? onun için de yani türbe patlamış o büyük zatmış o zaman türbe patlamamış, böyle bir şey yok arkadaşlar yani Allah Teala imtihan olsun için Müslümanları imtihan etmek için bazı böyle şeyleri yapar yani bunda peygamberi öldürüyor adam peygamber nasıl öldürülüyor o zaman? Allah yardım etmedi mi Çekeriya Aleyhisselam'a? İsrailoğulları 70 peygamberi öldürdüler bir günde e bu nasıl peygamber, ya kendini kurtaramadı? Cık, bir şey olmaz. Bunlar intihandır, kafanızı karıştırmayın. O peygamber, böyle bir mucize gösteriyor. İcabında beş milayet, on milayet helal oluyor Yerle bir oluyor. Ama, Allah, kader tecelli edince de, düşmanlar onu ne yapıyor? Şehit ediyor. Ona da şehitlik mertebesi nasıl oluyor? Bunlar ayrı şeyler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zehirli koyundan yedi kayberde zehirli koyun dile geldi, pişmiş koyun yeme beni ben zehirliyim dedi ağzından tükürdü ama biraz suyun içine gitti, kaç sene yaşadı ama vefat ederken ne dedi Hayber'de yediğim zehri lokma geldi gitti geldi gitti her sene birkaç kaç kere sıtma yapardı o zehir içinde mübarek kaldı ama şimdi şah damarımı kesecek Rabbime beni kavuşturacak dedi yani o zehir Allah'ın izniyle tesir ediyor ama niçin Allah Teala o zaman Rasulullah Efendimiz şehit etmedi ha, zehir öldürseydi o dakikada öldürüldü hiç o anda yenilen zehir öldürmeyip de seneler sonra öldürür mü? İşte ne oldu? Allah Teala Habibi'ni korudu. Koyun bile geldi, püspüsp koyun konuştu ya. yahu. <gülüyor> وَتَقَطَّانُ بِسَمِّهِ لَكَ مُولِنَا مَقَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِيْنَ لِقَاكَ Zehirli koyun konuştu diyor sana ilan etti ben cehidim. Ha, bunun mucize sahibi. Zehirden ölür mü böyle bir zat? Şehit olur işte. Neden? Allah Teala Habibi'nin eceni geldiğinde neye murad etti? Murat etti ki benim Habibim sallallahu aleyhi ve sellem yatağında ölürken şehit olarak ölsün. Peygamberlerin efendisi olduğu gibi şehitlerin efendisi olsun. Yahudi milleti bunca peygamberin katili olduğu gibi son büyük peygamberin de katili olsun. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. İşte onun için Allah Teala'nın hikmetleri var. Allah Teala'nın takdirleri var, kaderleri var yanlış yanlış nasıl evriyada türbe patlıyordu haberi yok bilmem ne deli deli konuşmayın konuşanları da dinlemeyin Allah Teala'nın imtihanları Allah bu kargaşayı durdursun Allah vatanımızı da iç savaştan dış savaştan muhafaza etsin bizi de bulaştırmak istiyorlar orayı karıştırmak istiyorlar burayı bulaştırmak istiyorlar yanımızda komşuda kavga varken sen ne kadar duracaksın ondan sonra kapıyı çalacak. Şşt, çok gürültü yaptınız, ne oluyor dedim. Gel lan sen de içeri diyecekler. Ne kapıyı çal ne bir şey yani ama durum ciddi. Allah bu vatanı bölünmekten muhafaza etsin. Allah güvenlik güçlerini muhafaza etsin. allah Teala askeri polisi muhafaza etsin. Bak, işgale uğrayanların durumunu gördüğünüz zaman bunu anlarsınız. Yani adam geliyor, adamın önünde kadına tecavüz ediyor. Karısının önünde adama tecavüz ediyor yani. Bu... Mesele güvenlik meselesidir. Tabii ki bir güvenliğimiz varsa Allah'a hamd edelim. Bu güvenliğe Allah rızası için bu vatanı bekleyen kardeşlerimize de dua edelim. Onun için policilik yapmayalım arkadaşlar. Birlik içerisinde inşallah bu vatanda İslam'a hizmet edelim. Dinimizi yaşayalım, yaşatalım. Allah bu bereketle çevreyi de istah eder inşallah. Allah hidayet eder inşallah. Şu kanı durdurun da inşallah. Selamet ihsan eder. Bir an evvel Allah'ı savaşıp durdurun. Biz böyle dualara devam edelim. Allah Tebareke ve Teala fazl-ı keremliğiyle kabule karin eylesin.